Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina Muhammed, Sallallahu te'ala aleyhi ve ala alihi ve uladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ve ahfadihi ecma'in. Bu esas itibariyle bir hayli müterakim.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 senin sema yüzüne nazarını gezdirmeni çok iyi görüyoruz. Endişeni de biliyoruz, ne istediğini de biliyoruz. Büyük bir mana vardı. Yerin göbeği yetiştirdi, nadide evladın nazarını kendisine doğru çekiyordu. Kutuplardaki bu çekiş, Resûl-i Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden kıblenin Beytullah olması istikametinde arzularını tehyic ediyordu. Ve sonra ayet geldi, فَوَلِّ وَشَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram. Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir.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 bütün bunların verasında Allah bize Beytullah'a dönün dedi oraya dönüyoruz. Bize desek Siravza-i Tahire'ye dönün oraya dönecektik. Mescid-i Aksa'ya dönün oraya dönecektik. İstanbul'a dönün oraya dönecektik. Oraya ferman ettiği için oraya dönüyoruz. Ve sonra hikmetlerini artık sonradan arıyoruz. Diğer bir soru şu muhtemel hocam. Ömre ziyareti nafile. Mesuliyeti var mı? Haşa ömre ziyaretinin mesuliyeti olmaz.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 Binan aleyh. Umreye hacca kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Hiç deyemeyiz. Efendimizin teşvik ettiği, Allah'ın terğib buyurduğu bir mesele hakkında hele aleyhinde beyan fikirde bulunamayız. Ancak bir mesele var diyoruz. Bir mümin kardeşimiz farz olan haccını yapmış da beş vakit namaz gibi bu memlekette yapılacak başka farzlar varken nafileleri daha sonraya bırakmalı bir yönüyle böyle. Umre bir nafile ibadettir.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 bir gün hüzur Risalet penaya gitmek istiyordu. Ya Resulallah cihanın anahtarlarını sana getirdim. İşte bunun içindi ki gitmiyordu oraya. Şimdi dünya cayır cayır yanıyor. Gittik Hüzur-u Risalet penaya hac ve umre için açtık eteklerimizin. Ya Resulallah dedik. Buyuruyor ki başıma gelip bana salatü selam okurlarsa ben duyarım cevap veririm onlara. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah derlerse ve aleyküm selam derim ben de.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 Beytullah'ta mültezime yüzümü koyduğum zaman, kaberin duvarına yüzümü koyduğum zaman şöyle bir şeyler diyeyim dedim içimden. Birdenbire şu mülahazalar adeta bütün içimi kabladı, hissiyatımı kabladı. Ciddi tesir altına girdim. Ben Allah'a diyecek hiçbir şeyim yok şu Kabetullah'ta dedim. Utandım, Ya Rabbi sana karşı yalan söylemiş olacağım.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 hak ve hakikatı neşretmek, dünyanın en ücra yerlerine kadar Allah'ın adını götürmek, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı İslam'ın neşir, tebliğ ve irşat davasında daimi müşahede ediyoruz. Mekke devrinde haç yoktu, Medine devrinde de hac yoktu, Allah Resulü ilk ve son bir kere farz haç yaptı. Her şeyi bitirdikten, Ümmül Kur'ayı fethettikten, Kabile kabile cemaatlerin İslam'a tehalet ettiğinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kere farz haç yaptı. Osmanlı bu ufka gitmek istiyordu. Osmanlıyı bilmeyen bilemez, bunu anlayamaz. Bir soru. Kendine ait parası olmayan bir hanımın beyiyle beraber masrafları beyine ait olmak üzere haç gitmesi, nafile haçtır denilmekte.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 Kadının hacca gitmesi mali imkanları yoksa mali imkan mevzu zaten bir iki mezhebe göredir. Men istata'i li hesabıyla da bazı kimseler mali imkan olmasa bile yürüye yürüye gidebilecekse hacca gitmesi fazla demişler. Hanefi mezhebinin de içinde bulunduğu bazı kimseler ise mali imkanla beraber bedenisi sıhhat lazımdır ve mevani'nin de bulunmaması engelin bulunmaması. Haç bahsinde geçen fıkıh tabiriyle ihsarın bulunmaması lazımdır. Hacca maniğin bulunmaması lazımdır. Binan Ali çok meteplere göre kadın mali imkan olmasa bile hac vardır.